Onlar yeryüzünde dolaşıp kendilerinden önce gelenlerin akıbetlerinin nasıl olduğuna bakmadılar mı? Onlar kendilerinden daha çok daha güçlü ve onların yeryüzündeki eserleri daha üstündü fakat kazanmakta oldukları şeyler onlara bir fayda vermemişti.